Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Ali Bey, günaydın Volkan. Herkesin i̇yi. yeni yılı kutlu olsun. Sizin de Yeni yılın ilk programını yapıyoruz. Evet ve çok güzel şeyler konuşacağımızdan eminim. Ya <gülüyor> 2010'a mükemmel bir giriş yaptığımızdan abi başından beri ısrarla yeni yılın son derece iyi başladı ve bardan sadece dolu tarafına bakılması gerektiğini söylüyor artık bilmiyorum siz ne dersiniz ya aslında tabi yani e, bizim e, yaşadığımız şu e, geçmiş 30-40 yıllık e, Türkiye'deki e, tarihe baktığımızda bugün e, gördüklerimiz gerçekten gerçekten 10 on yıl önce, üçe yıl önce hayal bile edemeyeceğimiz e, hususlardı. Yani seferberlik tetkik tarihlerinde kozmik odalara, yani Türkiye'nin kirli sırlarının bulunduğu e, merkezlere girilebileceğini, e, buralardan hukuk adamlarının buralarda incelemeler yapabileceğini düşünemezdik bile. Çünkü Türkiye'nin çok ciddi bir kirli tarihi var. E, yani eğer dersak soğuk savaş dönemi boyunca e, hadi daha da şey yapalım 1960'lar 70'ler 80'ler boyunca baktığımızda bu e, gizli ve kirli tarihin önemli merkezlerinden birine bir takım hukuk adamları ne kadar dağarcıkları o hukuk adamlarının bizim kadar gelişkin mi bilmiyorum yani bu tarihi o kadar yaşadılar mı pek sanmamakla birlikte oralara kadar uzanılmış e, durumda ama e, bir de bir ee, bu kirli tarihi bilmiyor ee, yakın e, dönem gençliği e, 1970'leri 60'ları 80'leri dahi bilmiyor e, Ben şöyle bir hafıza tazelemek istiyorum izin verirseniz Estağfurullah yalnız bunu yapabilecek misiniz bilmiyoruz çünkü bugün e, Habib Güler'in zamandaki haberine göre 12 Eylül Cuntası Türkiye'nin bütün hafızasına imha etmiş Aa, Ama yani bizim hafızalarımız e, hala iyi yani belki yazmaya de... başlasa ziyodur çok... ama yazılı yok çünkü <gülüyor> çok ihtiyaç var çünkü hakikaten meclis dilekçe komisyonu gördünüz bilmiyorum haberi ama tam yani sizin konunuza uygun olduğu için parantez açıp müdahale ettim kusura bakmayın. Ne yani Türkiye'nin hafızası olarak nitelendirilen binlerce evrakı imha ettiği ortaya çıkmış yani cuntaca da meclisi kapatmakla kalmamış meclise gönderilen Dilekçelerinde tamamını imha etmiş. Yani bir kısım devrimlerden doğan mağduriyetler, 55'te azınlıklara uygulanan baskılar konular bunlar. 27 Mayıs darbesiyle yaşanan mağduriyetler, 12 Eylül öncesi sokak olayları, Maraş ve Çorum katliamı gibi konular, dilekçelerin sadece numaraları ve konu başlıkları kalmış içeriğini. O Milli Güvenlik Konseyi dönemindeki şeylerdir. Kayıtlardır muhtemelen yani Ama 1980 öncesindeki Tüm dilekçe metinleri Bizde yok edilmiş Yok edilmiş Şimdi Birincisi şuna inanırım Bizim bu devlette de Birisi yakarken Kopyasını birisi saklar Evet muhakkak birisi bir, ikincisi, yani Bu mutlaka bir yerden çıkar Çünkü herkes birbirini Kolladığı için yani Bir darbe e, hazırlığı varken öbürü de ona darbe hazırlığı anlamı birbirini kollayan bir yapı içerisinde devam etti. İkincisi bu tür işte siz de aviye uydunuz sonunda vardan dolu tarafına geçtiniz. <gülüyor> geçelim artık biraz. Yani. Evet. Şimdi bir diğer unsur da şu var. Yani özellikle 1950'lerden e, 90'ların e, başlarına kadar e, bu yapılan işlerin bir bölümü de e, NATO Karagahlarında, siyahi Karagahlarında, Amerikan belgelerinde de söz konusu. Evet. kozmik odan net sari. Yani şimdi siz e, bu çalışmaları bu yani bu seferberlik tetkik kurulunu Amerikalılar kurdurmuştur e, ve bunlar e, Cusmat'ta e, çalışmaktadır Bargat'taki Ankara dokümanı diye başlarsanız süreci ki bunu bir genel kurmay başkanı başka bu belgelerin bittiği de e, başka istihbarat örgütlerinde başka devlet arşivlerinde olduğunu e, görmek mümkündür mesela 1957 yılında e, Cüneyt Arciyürek'in bunu birkaç kez tekrar ettik milli e, istihbarat teşkilatı Mah o zamanki adıyla e, üç istihbarat örgütünden e, çalışanların maaş aldığı bir istihbarat milli istihbarat teşkilatına sahipsek ki 1957 yılında Başbakanlık Müslüsi Rahmet Salih Kuru ve Menderes'in dayanarak tescillenmiş bir olaydır. Şimdi bu maaşını veren belgeyi saklar hocam. Yani evet. Dolayısıyla bunların bir yedeği <gülüyor> evet. vardır. O olmadı ee, yakıldı belgesi vardır. Altına yakılanlar <gülüyor> listelenmiştir de değil mi? Dolayısıyla e, bir de şöyle yakın tarihe baktığımızda biz bu ilk kontrol gelirleri, seferberlik tetkik dairesi e, parlamento içerisinde Mesela 1976 yılında e, o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin sol kanat milletvekilleri, o zaman sol kanadı vardı <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Süleyman Genç ve 34 arkadaşının Türkiye'deki CIA faaliyetlerinin açıklanması üzerine verdikleri bir önerge var. Ve o önerge sonrasında da e, plan tartışmalar var. E, bu kayıtlara gidilebilir ve 1976 bu tartışmada özellikle ABD ve CIA'nın Türkiye'deki kontrol gerille faaliyetleri çerçevesi içerisinde milli, o zamanki Milliyetçi Hareket Partisi ve yan kuruluşlarına yaptıkları para yardımı e, iddiası tartışıldı. Bunu biz canlı tanıyız. E, ve bu tartışmalar esnasındaki o zamanki e, basının belli bir bölümüne e, takip etmek mümkün. Ayrıca e, yine o Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1978, 23 Ocak 1978, Erzincan Sanatörü Niyazi Ünsal'ın e, bir e, yine aynı şekilde gündeme getirdiği e, faşist hareket ve kontrol gerilla ilişkisini yine ABD ve CIA özel halk dairesini gündeme getirdiği e, bir e, meclis toplantısı söz konusudur e, ve bu konudaki araştırma söz konusudur. E, yine e, 1970'ler 77'de Mayıs yani Şubat 1977'de Bülent Ecevit'in e, Mayıs 1977'de Koru Türkiye, Doğan Cumhurbaşkanı Koru Türkiye, Özel Harp Dairesi Kontrol gerili hakkında verdiği bir rapor var ki bu rapor. Örneğin e, yine 1978 yılda bu kritik yıllardır bu Kontrgerilla'nın zirvede eylem planladığı yıllardır 77-78 yılları evet. e, bir yüzbaşı Kontrgerilla'da emekli bir yüzbaşı Mehmet Ali Çeviker e, evinde e, e, askeri donanımla yakalandı ve bu e, Çeviker büyük miktarda da askeri patlayıcı depolarını ele verdi ve bunlar Kahramanmaraş'a. Kahraman Marşı olaylarında e, sevk edilen e, şeylerdi ve o dönemde e, bu kontrol gerilici yüzbaşının MHP ile olan yakın ilişkisi e, içinde olduğu ispatlandı ve daha fazla konuşmaması sağlandı. Aynı şekilde Avustos 78'de o dönemin Aydınlık Gazetesi'nde bir dizi halinde Ali Yurt Aslan MHP'li ülkücü ve kontrol gerilini kullandığı bir insanın itirafları yayınlandı. Günlerce hatırlarsanız ki Siz şimdi söyleyince hatırlıyorum Yani yurt aslan daha sonra da Bildiğim kadarı öldürüldü ee, Dolayısıyla yani bizim bu konuyla ilişkin daha sonraki Yine aynı dönemler ve daha sonraki Dönemlerde kontrol girildiğinden Türkiye'deki diken önemli e, Takdisyenlerinden e, Cahit Akyol'un e, bu Kontrol girile faaliyetleri e, Ayaklanma bastırma hareketleri Tatbiki, Amerika'dan şey bir, bir kitabın şeyi bile yayınlandı. Yani kontrolü gerekli, faaliyetin nasıl yürütüleceğine ilişkin. Dolayısıyla Türkiye aslında bu konuda geçmişte belki o buzdağının çok küçük bir bölümüyle tanıştı. Hem bu 70'li yılların o hareketli döneminde hem de daha sonra özellikle 90'lardan itibaren ki... Bunu da bir eklemek lazım. Ee, bu kontur gerilla faaliyetlerini e, 90'lı yıllardan Soğuk Savaş'ın e, sona ermesi sonrasında bütün NATO ülkelerinde irili ufaklı e, bir şekilde bu kamuoyunun gündemine geldiği yargılamalar oldu e, ve bir şekilde e, temizlendi. Bu Türkiye dışında hemen hemen her yerde gerçekleşti. İşte Türkiye'de e, susurlukta bir miktar ortaya çıktı. Sonra Ergenekon davası devam ediyor hala orada bir takım şeyler ortaya çıktı şimdi de yani en önemli merkezine Ergenekon davası nedir ki Ergenekon davasını da en bir biçimde kazandıracağını düşünüyorum dolayısıyla bizim bu derin ve kirli tarihimiz kirli sırlarımıza ilişkin aslında çok ciddi bir külliyatın hem hafızalarda hem belgelerde hem yayınlarda hem meclis kayıtlarında şeyi unutmayalım susurlukta meclis daha aktiftir hukuk zayıftır ergenekon'da meclis daha az citleğin e, girmez ama e, yargılama e, ve daha hukuk daha e, etkindir e, biz şey kelime de çok önemserim Mehmet Ağar hakkında mecliste e, Dokunulmazlığın ne ilişkin önerge verildiğinde gazeteciyiz Ankara'da çalışıyoruz, her şeyi takip ediyoruz. Ağarın ee, meşhur bir sözü vardır. Ne yani? Bin operasyonu yalnız mı yaptım dedi. Evet. <gülüyor> Bunun üzerine aynı gün e, kurma 2. Başkanı Çevik Gül'le Mehmet Ağar'ın buluşmasına tanık olmuştur Ankara'lı gazeteciler. Şimdi bunları e, bütün bu derin ve kirli tarihi seferberlik tetkik kurulundan Türk silahlı kuvvetin içerisindeki birimlerden e, ayırt etmek mümkün mü? E, mümkün değil. Siyasi olarak baktığımızda Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit bir de şunu söylemek mümkün Amerikan kayıtlarında e, biliyorsunuz belli bir e, bir ülke hakkındaki belgesinin açıklanması için belli bir süre var. Süre geçmesi gerekiyor. Evet. E, bir de insanların hayatta olmaması gerekiyor. Bizde de yakın tarihçisinden iki e, kişi normal yaşlarını sürdürüyor. Yani biyolojik yaşlarını sürdürüyorlar. Kritik öneme sahip isimlerden biri Süleyman Demirel, biri Bülent Ecevit, biri de e, Kenan Evren. Şimdi Kenan Evren 90'larında e, devam ediyor. Ben şunu düşünüyorum açıkçası. Amerikalılarda Türkiye'ye ilişkin bazı şeyleri ki hepsini açıklamazlar ama e, bazı insanların ve, belli dönemin kapanmasını Bekliyorlar. pek çok Latin Amerika ülkesinde olsun Avrupa NATO ülkelerinde bazı belgeler en azından kamuoyunun e, merak ettiği bir takım şeyler e, açıklanıyor e, bir zaman 50 yıl sonra e, vesaire dolayısıyla e, belgeleri ne kadar ortadan kaldırılarsa, kaldırılarsa mesela size bir örnek vereyim biz bir arkadaşımla e, bir araştırma yapıyorduk 1947 ile 61-62 arasında Türkiye IMF Dünya Bankası görüşmelerini gerçekten yakılmış. SK'ya gitmiş. Türkiye tarafında belge yok. İlk belgeyi 62 yılındaki Ekrem Alican'la rastlıyorsunuz. Ama bu belgeleri Dünya Bankası ve IMF'in mikrofilm merkezlerinden bulmak mümkün oldu. Bu hangi yakılmış olanlar hangileriydi dediniz? Ya. Dünya Bankası IMF'e Türkiye yazışmalarının 1947 ile 62 arası. Ha, Dünya gitmiş. Bankası ile yazışmaları da imha edilmiş ama o tam bir memur ya yeter artık bunlar durmasın çok yerleşik hal ediyor şey ile <gülüyor> gitmiş yani bir araştırma yapmak istemiştik ilk stand by işte yazışmalar nasıldı falan diye i̇lk hangisini ele almalı istenen yani sonra bu e, n, n, n, n, belgelerine şeyde ulaşmak mümkün oldu yani öbür tarafta ulaş, ulaşmak mümkün oldu şimdi bu 12 Eylül Cuntası'nı imha ettiği belgelere de belki başka yerlerden Dünya Bankası'ndan çıkabilir. <gülüyor> masada başka istihbarat örgütleri bunları zaptetmiştir etmiştir yani ya da Kahramanmaraş olaylarından bahsediyor mesela yok edilen bürekçelerle ilgili belge... peki bir şey soracağım de demin şey dediniz Ali Bey bu susurluktan bahsedince susurluk deyince aklıma da işte kutlu savaş raporu geldi Hı -hı. o da enteresan orada da böyle kozmik evet. bazı belgeler yok muydu bahsedilmiyor mu? şimdi bu kutlu savaş raporu ıı... Elimizde şu anda Radikal Gazetesi tarafından bir ek olarak yayınlanmış durumda. Başka yerlerde de bulmak mümkün. Birincisi Kutlu Savaş raporunda bazı sayfalar bu elimizdeki şeyde çıkarıldı. Ve onun da tek misi olduğu ve o tek Mesut inmaz da olduğu bu Ergenekon sürecinde evet, ortaya çıktı. Ortaya, o da çok, benim o da geldi aklıma evet. Yani benim evimde duruyor filan. Evet, gibi. yani evinde duruyor olacak iş mi? Yani mutlaka bu Kutlu Savaş'ta da, da vardır, başkalarında da vardır da. E, burada merak ettiğimiz husus kaç çıkarılmış sayfalardır. Evet. Yani şu anda Türkiye bu raporun üzerinden on küsür yıl geçti. E, sanıyorum bu Ergenekon e, savcılarına verildi e, bu rapora ilişkin. E, ayrı, yani yayınlanmadığımız, bizim görmediğimiz bölümleri. Burada e, yeri gelmişken işaret edildiğim JITEM yoktur diye açıklamasında bulundu genelkurmay ve jandarma. Burada JITEM'in olduğunu e, açık açık söylüyor yani. Bugün Star'da JITEM Atras diye fotoğraflar basılmış. Bir operasyon var mesela operasyonda çeşitli silahlar ele geçirilmiş. Yani yazarlar ya işte TC kaçakçılık ve bilmem ne dairesi falan mermilerden ondan bundan. JITEM yazmışlar ya. Yani şey gibi ilustre, e, ne derler ona? E, kaleşlik of şarjörlerinden JITEM yazılmış. Yani, e, yani bunun var mı bir açıklaması bilmiyoruz Resmi belgede var, hatıra da var Hayatımızda var, herkes bahsediyor ama Öyle bir şey yok yani, Adı başka diye düşündüm ben Genelkurmay'ın böyle bir birim mevcut değildir Dediği JİTEN Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Merkezi Ne işte uzatılmış hali böyle Birim olmadığından uzatılmışında bilmiyoruz e, uzatma diyorsun bana da yani. Evet <gülüyor> 1987'den itibaren faal olduğunu jandarmanın iç yazışmaları ve üyelerinin fotoğrafları doğruladı diyor. Hakikaten de hoş bir başlık atmışlar da Jitam hatırası diye de ters yazarak. <gülüyor> e, hakikaten böyle bir fotoğraf var. Jitam yazıyor. Muhafaza da yazıyor. gümlük mü bir şey işte yukarıda yani 93'te jandarma binbaşı Zafer şey pardon Cafer Balçın ta 93'te hazırladığı bir raporda. Jitem Eylül 1987'de Jandarma Genel Komutanlığına bağlı kurulmuştur diyor. Ayrıca da fotoğraf var. Yani gerçekten e, komik, e, gülünç e, ve acıklı bir durum söz konusu. Kendileri bile inanmıyorlar e, bu işe ve e, yani kamuoyu gittikçe e, bu e, konuda e, yani mesela Genelkurmay Başkanı'nın o Deniz e, Türkiye'nin de yaptığı açıklamalar e, kendisini daha zor durumda bırakmadı mı? Yani e, hem Bilmiyorum, orada bir açıklama yaptım. yapılması yani aslında gittikçe e, bu derinleşen e, durum e, bence bu bu alt genelkurmay başkanı açısından çok zor bir, bir durum. Yani e, hem e, hükümetle bir takım e, süreçleri götürmeye çalışıyor. Bu arada e, bütün e, kurumu şey altında, onu da savunmak e, istiyor. Hem içinde hem dışında gözükmek istiyor. E, ve dolayısıyla aslında bütün mesele şuna geldi. Ben bu Ergenekon ve Seferberlik Tepkik Dairesi'nin e, aranması hadi, 6. 7. 7. ...orada icra sanat eylemesi... E, ...hakimin e, şeye geldi... ...bu ergenekon muazzaf yüksek rütbeli... ...subaylara geldi. Yani bundan sonraki aşamasında... E, ...ya bu yüksek rütbeli subaylar... E, ...şu anda cari görevde... ...bulunan yüksek rütbeli subaylar... ...sorgulanacak ki... ...ona geldi e, iş... ...ya da buradaki bir e, katılaşma söz konusu... ...yani bunların... E, ...çekilmesi şu ana kadar... ...biz... E, muazzaf subaylarda da albayın ötesine çıkılamıyordu ee, ki bu şey açıklamalar içerisinde e, yine özel harfçi çok yüksek rütbeli e, subaylara da e, başvurulma e, onların da çağrılma ihtimali var ki özel harfinin içine girmek bu anlama da geliyor bu ergenekonun yönü itibariyle daha yüksek rütbeli subayların da yakında çağrılabilir ya da bunun e, bir çatışması ve pazarlığın olduğunun göstergesidir bu e, dolayısıyla yani gerçekten e, jitem yoktur. E, Kontur gerilla yoktur diyorlardı geçmişte. 1970'li yıllarda bu işler yapılırken ama e, örneğin e, daha sonraki yıllarda e, Faik Türün Kontur Gerilla'nın e, herhalde özel harfin en önemli unsurlarından 1971 12 Mart'ında İstanbul 1. Ordus Komutanı eee Aynen şu, daha sonraki açıklamanızda şöyle söyledi, Kadıköy'deki köşkü kontrol gerili örgütüne özel olarak hazırlattım, Ziver Bey Köşkü'nün, bu faik türünün lafıdır. Cumhuriyet Gazetesi yazıyor, İlhan Selçuk'un Evet. işkence gördüğü ve işkence gördüğünü de ispatladığı, ispatladığı baş şartlarını sıralayarak yazdığı şeyde, akrostişli olarak yazdı köşkten bahsediyoruz değil mi? Evet, evet. Niye? Sonra İhan Serçun bugün geldiği e, konumada e, dikkat çekmekte fayda var. İlginç şeylerden birisi, bir ilk söz ettiğim bir ilk bu konuda mecliste önerge veren Kontur Geril'le faaliyetleri ve CIA'nın Türkiye'deki e, faaliyetleri, MHP ve yan kuruluşlarında para yardımı yaptıkları iddiasını ortaya koyan önerge veren Niyazi Ünsal yıllar sonra. E, Cumhurbaşkanı, şey genel kumay e, yazdığı mektupta, e, hadi artık el koyun e, İhan Selçuk'un e, tutuklanması, gözaltına alınması üzerine TSK'ya serzenişte bulundu, vatanı ve cumhuriyeti koruma görevi size verildi, siz ne, ne duruyorsunuz diye bir telgraf e, gönderdi. Evet çok e, karanlık bir tuhaf daha doğrusu bir tarihten bahsediyoruz. Bu arada tabii 2-3 günden beri de Ecevit Kılıç'ın e, zaten Özel Harp Dairesi hakkında her şey başlıklı bir e, dizi yazısı başladı Star gazetesinde ve orada Gizli Ordu'nun Sırları e, ve orada da hakikaten ilginç şeylere rastlanıyor. Evet. Özellikle de işte Özel Harp Dairesi'ni araştırırken ilk araştıran Ankara Savcı Yardımcısı Doğan Öz'ün eşi Sezen Öz de konuşmuşlar. Yani öldürülmeseydi Özel Harp'ın kapısı 32 yıl önce açılırdı diyor. dünkünde vardı. Doğan Öz'ün e, öldürülmesi de Doğan, Doğan Öz zaten bu nedenle öldürüldü. Yani bunları araştırıyordu. Evet o günlerin Ankara'sında ki hatta bu konuda bence Bülent Ecevit yeterli derecede açıklamalarda da bulunmadı. Ki bundan en birinci derecede bilgi sahibi Bülent Ecevit'ti. Ve bu faaliyeti üzerine Doğan katledildi. Yani kontrol gerillanın kapısının aralanmasına yönelik çok ciddi adımların Atıldığı bir operasyon şeydi, e, soruşturmaydı o. E, esas e, bildim bildiğim bu soruşturma belgeleri yok ortada. Hangi soruşturma Doğan belgeleri? Özüm. Öyle mi? Evet. Yani bu, bu bunlar ortadan kaldırıldı. Biliyorsunuz o davada birinci derecedeki e, yargılanan e, Milliyetçi Hareket Partisi ülkücü... E, çiftçi, soyadlı kişi daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığına aday oldu ve çatlı grubunun elemanlarındandı. Zaten e, özel hak ve kontur gerillayı 1960'ların sonundan itibaren başlayan Milliyetçi Hareket Partisi ve yan kuruluşlarla ilişkilendirmeden ele almak mümkün değil. E, o, o şeye baktığımızda mümkün e, ...operasyonlarda kullanılması... ...Çatlı ve grubunun ağacının... ...Oral Çeliğin, Çaylan'ın... E, ...Papası yukarı... kadar olan süreci... E, ...göz önünü, önümüze koyduğumuzda... ...bu ekibin... E, ...yani... ...Kontrol tarafından nasıl... E, ...eğitildiği ve... ...bu operasyonlara sevk edildiğini... bizzat kendi içindeki ülkücüler... ...bugün söyleyerek hale geldi. Evet. Kopuşlarının nedenlerini... Ortaya bu bundan hareketle koyuyorlar. Dolayısıyla kontrol gelirliği e, Türkiye'deki gizli kirli sırlarını bu e, 70'ler 80'lere kadar ki e, sivil siyasi kuruluşlarla olan ilişkilerini e, MHP, Türkiye ve ülkücü kuruluşlarla ilişkilerini e, gö, e, ilişkilendirmeden bakan, bakılmaması gerekir. Bir diğer unsur da nerede bir kontrol gelirde faaliyeti varsa orada yasa dışı itisadi faaliyet vardır. O da uyuşturucudur. Yani uyuşturucusuz kontrol gerilla faaliyeti olmaz. Bunu artık e, yani bütün dünya pratiğinden bunu görmüşüzdür. Oliver North'lara, İtalya'daki girişimlere, Hollanda'daki yani bu Gladio yargılanmalarının diğer ülkelerdeki örnekleri e, çok ciddi e, öğreticidir. E, yani ben hatırlıyorum Belçika'da ve Hollanda'da mı neydi? bu radyo işleri e, yargılanırken şey ortaya çıkmıştı. Yani o ülkenin e, yine e, gizli gayri nizami harp örgütü neyse adı e, onların uyuşturucu ticareti yaparak makine tesisat aldıklarını ortaya koyan belgeler bile sergilenmiş. Dolayısıyla nerede bir kontrol gerile faaliyeti varsa onu finanse edecek e, gayri nizami e, ekonomik faaliyette e, söz konusu. Dolayısıyla Türkiye'nin yakın tarihindeki bu işe bakarken e, hem bu 70'ler e, katliamlar pratiğini hem de e, Türkiye tarihine egemen olmuş yani bayrağınızın üstüne bile uyuşturucu şırıngası konulacak kadar tescillenmiş uyuşturucu ticareti ve e, trafiği yönetiminin de ele almadan e, buradan buraya bakmamakta fayda var. Dolayısıyla e, yani evet bu, bu çok son derece Karmaşık bir şeyden bahsediyoruz ve her sözünü ettiğiniz her nokta yeni bir başka sır yumağına doğru işi yuvarlıyor tabi mesela Fırat Alkaç'ın da taraf adına Amsterdam'da yaptığı bir şeyde de uyuşturucu kaçakçısı bir dizi diyelim Hüseyin Baybaşin'le yapılmış bir mülakat var ve onun da Metris'teki askeri alana götürüp eğitirlerdi bizi diyor. ...Mumcu'yla görüşemeden de... ...kendisi öldü... ...patlayıcıyla diyor... ...yani 92'de İstanbul'da saldırıya uğradıktan sonra... ...Güney Afrika'ya kaçtım... ...Uğur Mumcu'yla görüşmek istiyordum... ...kısmet olmadı... ...Azerbaycan'da görüşmek için yola çıktım ama... ...Mumcu yerine kendisinin ölüm haberi geldi... ...filan diyor mesela... ...o Baybaşı'nı yine ben şeyden hatırlıyorum... ...yani yine başka bir söyleşi de... Seni bulmak mümkün... ...kayıtlardadır... İşte ...ben devlet adına bu işi yapıyordum... Şu insanlarla birlikte yapıyordum İngiltere'de Londra'ya gittiğimde Büyükelçinin yanında Kılırdım. Büyükelçi de bundan haber derdi Diye evet, söyleşileri vardı yani tek kayıtlı kitapta Dergilerde. Dolayısıyla yani Türkiye'de 1972 Yılında MHP Senatü Kudret Bayhan'ın Fransa'da bilmem kaç Şey Eroinle yakalanması olayını Gördük kim hatırlar şu anda bilmiyorum ama yer Türkiye'de kontrgerilla tarihine girecek olursak bu hususları e, gözden ırak e, tutmamak gerekir yani 6 7 Eylül olayları Kıbrıs mukavemeti, Kültür Sarayı'nın yıkılması 12 Mart, 12 Eylül pek çok Kahramanmaraş. Mesela en güzel notu şey söylüyor. CIA Başkanı William Kolbi 21 Kasım 1990'da yaptığı açıklamada Türkiye NATO üyesi olduğu için Böyle bir kuruma sahip olması doğaldır kardeşim diyor. ABD'nin de bu durumu desteklemiş olmasını yadırgamamak gerekir e, diye ifade etmiş. E, Semih Sancar 78'de e, bilindiği üzere gayri Nizamı savaşın adı gerilla harbidir. Buna karşı aldığımız tedbir kontur gerilla harbidir. Bizde kontur gerilla diye bir kuruluş yoktur. Adına biz ona özel harf dairesi diyoruz diyor. Evet. Şimdi yani e, bu... E, şeyine göre Öz, Özal'ın suikastı Kartal Demirak, Korkut ıı, Özal kardeşi söyledi. Ayrıca Kartal Demirak'a da ben kontrol de eğitim gördüm dedi. Bu konuda da zaten Can ıı, Dündarlı, Celal Kazdan'ın ıı, yine o yıllarda yazdığı Ergenikon kitabına baktığı bir aslında çok ciddi bir ıı, külliyat var ama bu kozmik ıı, hususlar tam sırların göbeği ıı, hangi arşivlere hakim bu şeylere ulaşabiliyor onu bilemiyorum ama Türkiye bu kirli dünyanın 1950'lerle başlayan soğuk savaş sürecinin en uzun bir kere sınırına sahiptir Sovyetler Birliği ile. Çok en geçişti. kirli tarihine de sahip olan ülkelerden biri eğer birincisi değilse öyle görünüyor yani. Duymadın ilk şeyi. Yani en, aynı zamanda da en uzun sınır gibi en kirli tarihine evet. de e, evet. sahip olanlardan biri oldu anlaşıldı. Son bir şeyde mesela dünkü haber vardı. E, örtülü ödeneyin yedi buçuk milyonu kayıp diye bir haber vardı. Bilmem gördünüz mü? Şen Uçurun. E, evet. jandarma mı örtülü ödeneyin? Evet. evet. Yani Bülent Aydemir'in haberiydi. Ya böyle Türk'ten de Başbakanlık Teftiş Kurulu Ergene Konsolosluğu Er Uygur döneminde örtülü ödenekten harcanan 13 milyon liranın kayıp 7,5 milyonunun peşine düşmüş. Hesaplar incelenecekmiş filan diye de böyle de bir şey var. Yani hiçbir şey ima için söylemedim. Sadece bütün bu karmaşık esrarengiz engiz ilişkilerden bahsederken o da aklıma geldi. Yani en azından bu son aylarda yaşadığımız Ergenekon davası süreci içerisinde bunları geçmişle bağlantılı bir şekilde daha açık bir şekilde ortaya koyma imkanı bulunuyor. Ve Türkiye kendi tarihiyle bir şekilde geliştiriyor. Cumhuriyet dönemi ve soğuk savaşı da kapsayan bu dönem içerisinde yüzleşmeye çalışıyor. Bu seferberlik tetkik dairesi adı kontrol gerilla faaliyetlerinin bu derecede e, Türkiye'deki düzenlediği etkinlikler, kirli e, organizasyonlar yerine demokratik bir Türkiye böyle organizasyonların yer almadığı bir Türkiye e, nasıl bir Türkiye olurdu? Evet seferberlik tetkik tarihleri kozmik odaların bulunduğu Türkiye'de e, demokratikleşme ve sihirleşmenin en önemli aygıtlarından kurumlarından e, biriyle karşı karşıyayız şu anda ve bu anlamda e, yani bunun e, sırlarının aralanması demokratikleşme adına e, önemli sevindirici bir durumdur. E, çünkü bu statükonun devamını sağlayan kurumlar bunlar. Bu e, ...Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesi içerisinde oluşturulan bu kurumların... ...tabii bunun bir de e, vaktimiz yok ama... ...90 sonrası yani bugüne kadarki e, işlevleri hakkındaki değişimleri e, de ele almak ayrı bir evet, e, konuşma konusu. muhakkak bir kez daha... Yani özellikle bu sene içerisinde, geçen sene içerisinde bu yapılan e, mevzuat değişikliği de önemli bu. Hem başkanlık sayısının isminin değiştirilmesi, başkanlık sayısının artırılması cilini ilişkin yine tarafın gündeme getirdiği Haziran ayı başında bir husus vardı Mehmet Baransun'un bu seferberlik tetkik başkanlıklarına ilişkin onu da bir incelemekte fayda var. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yıllar i̇yi tekrar iyi yıllar herkese. Arkadaşlar. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.